Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sübhan-ı Kerim ve Araf'tan Hakk'ı mağredip ey marudu demiş ey marudu Allah seni hakkıyla bilemedik diyor. Bahis'te geliyoruz Sübhan-ı Muazzam Şahane diyor. Ya Cüneyt öyleyse cübbetisi valla cümle olduk, haktan gayrı yok diyor. Yani onların kapları dardır. Kaplar olunca hemen taşlar fazla sık oldu içerisine. Resul-i Ekrem ne mütenahi bir deryadır ne kadar oraya tecelli olsa doymaz. Onun için hakkı Bilmekteki idrakin aczı, hakkı bilmektir. Bildiğimiz bizim aklımıza verilen, aklı maaşa verilen şeydir ki ondan bile anlaşılmaz. Yalnızca aklımı at, bazı bir şeyleri kavrayabilir, esrarı. Onun için Kur'an-ı Kerim'e bakılırsa Ayat-ı var işte, bir dağ nasıl kaldırılmış, deli nasıl halk olmuş, sema nasıl yüceltilmiş, ars nasıl ben böyle. Bu işte aklı, aklı maaşa ihna ediyor. O da adamın at gibidir o suyun kenarına götürü, denizin kenarına kadar ileri almaz. Ondan sonra gemi lazım, atla beraber gemiye binmekle altyazı mıdır? Sonra kalır adam, buraya gidelim. Sonra balıklar demişler ki büyük balığa, yahu deniz varmış demişler, bu deniz neredir demişler. Büyük balık demiş, küçük balıklara denizden harç bir yere çıkarsak oradan deniz görebiliriz demiş. İçine görülmez demiş.